dünyamızı cennet ve cemalullah şerefiyle şereflendirsin. Amin. Amin ve hürmeti Seyyidül Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam üs-selamlar. İlk defa bu bendenin halkına bir müsahade bulunma imkanını elde etmiş bulunuyorum. Evvela Rabbim rızayı şerifine muvaffak edesin. Biz hüsnü ifadeye muktedir değiliz. Gönüllerin beyanına muhtaç olduğu hakikatları o gönüllere duyurmaya muktedir değiliz. Rabbim haczımızla fakrımızla beraber takatımızın çok fevkinde sırtımıza tahmin buyurduğu bu vazifeyi hem rızasına muvaffuk hem müminlerin kalplerinde market bulacak şekilde Tevfik-i Sübhanesini bizlere refik eylesin ve öyle eylesin. Sizin huzurunuza üç defa çıkıyorum. Belki de ilk ve son. Böyle bir kere de bir kere sizinle karşılaşmada size ne kadar şey anlatacağım bunu bilemiyorum. Çok bir şey anlatmakta mümkün değildir. Rabbimin inayetiyle insanımızın içine düştüğü çamurdan ve bataklıktan kurtarılması istikametinde ona verilmesi gerekli olan husus üzerinde enine boyuna durmayı kendime göre kararlaştırdım. Belki birçok hususlara girip çıkacağım. Fakat günümüzün insanı için lüzumlu gördüğüm meseleler üzerinde duracağım. Zaten ummiyet itibariyle kendi havamda, kendi atmosferimde Günlük dedikuduya yer vermemeye çalışıyorum. Bunun içinde iç alemimizi aydınlatabilecek, ruh dünyamıza bir neşve getirebilecek, mürde gönüllerimizin ihyası istikametinde dizimize derman olabilecek, hususlardan aklıma geldiği kadarıyla sizi intikali düşünüyorum. Ne dersek, ne edersek, ne söylersek, hepsi onu hoşnut etme istikametinde olduğu nispette müessirdir. Ondan uzak olan şeyler de karanlık getirir, zulmanilik getirir, zulüm getirir ve zulüm getirir. Rabbim bizi kendisine en iyi celis eylesin. Amin. Aziz Müslüman, devri Risalet benayiden bugüne kadar gele gele insanımız içinden zor çıkabileceği ciddi bir çukurun içine düştü ve düşürüldü. İnsanımız ciddi bir çukurun içindedir ve ciddi bir çukurun içinde bulunmadan öte, ondan daha kötü, ciddi bir çukurun içinde bulunduğunu bilmemektedir. İnsanımız kendi ruh dünyasından, iç aleminden kalp aydınlığından uzaklaştırıla uzaklaştırıla çok karanlık alemlere itilmiştir. O, gecesinden uzaklaştırılmış, gece Rabbisi ile münasebetinden uzaklaştırılmış, o aşkından ve vecdinden uzaklaştırılmış, o Kur'an'ı iniş gayesine uygun, anlamadan hatta mutlak manada onu anlamadan uzaklaştırılmış ve fakat bin kere maalesef ki o bütün olup biten bu şeylerden haberi yok. Dünyasını yakmışlar, evini başına yıkmışlar, evladı iyalinden etmişler, cennet gibi dünyasından uzaklaştırmışlar. Belki pek çoklarına göre Gönülleri Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'dan mahrum etmişler, Kur'an'dan mahrum etmişler, daha betleri Allah'tan mahrum etmişler. Bütün bunlara rağmen o, başında dönüp duran bu gailelerden habersiz yaşamaktadır. Bu ise kuyunun içinde ayrı bir kuyu, gailenin içinde ayrı bir gaile, belanın içinde ayrı bir bela, felaketin içinde ayrı bir felakettir. Böylesine üst üste felaketlerin bir insanın veya insanlık topluluğunun sırtına yüklendiği bir başka devir oldukça göstermek çok zordur. Tarihimizde bizim keşme keşlikler olmuştur. Her cümerc olmuştur. Eski ifademizde tebelbül akvam olmuş, cemaatler kaynaşmış, iç içe girmiştir. Birçok defa babir kulesi hüviyetinde insanımız azıcık idare etmiştir. Yamalı bohça gibi göründüğü çok vakidir. Fakat hiçbir zaman dininden ve diyanetinden bu kadar uzaklaştırılmamıştır. Kur'an'a karşı bu kadar yabancı hale getirilmemiştir. Bu dellü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönüllerden sökülüp atılmamıştır. Cemaat mescidine, mesciddeki seccadesine, seccadedeki secdenin neşvesine bu kadar yabancı kalmamıştır. Bina biz asrımızı felaketlerin, helaketlerin felaketlerin üst üste insanımızın sırtına yüklendiği bir asır olarak tarif ediyoruz. Yirminci asrı bana tarif eder misin? Yirminci asrı getirdiği felaket ve felaketlerle, felaket küfür ve küfranlan içinde yaşayan insanın sırtına yüklendiği, onu iki büklüm ettiğim, mağbudundan uzaklaştırdığım. Kafalardan ve gönüllerden Hazreti Muhammed'i sildiği sallallahu aleyhi ve sellem gönülleri Kur'an'a karşı yabancı kıldım. Cami'sinden cemaatinden day Allah'ı uzaklaştırdım. Korkunç bir asırdır. Zaman haddi zatında Allah nazarında kıymet eden, kıymet ifade eden bir şeydir. Zaman vel asri innel insânele fî husrin sure-i kendisine yemin edilen eşyadan bir parçadır. İster varlığı zâti olsun, isterse izâfi olsun. Zamanı Allah kasem ediyor, asra kasem ediyor, çağlara kasem ediyor. Zamanın bir günahı yoktur. Zaman sadece içinde cereyan eden hadiselere zarf olmaya çalışmaktan. Veya hadiselerin aksettiği şeritten ibarettir. Zamanın derin tahliline camide cemaat karşısında girecek, onunla onların karşısına çıkacak durumda değilim. Zamanın bir günahı yoktur, aklın bir günahı yoktur. Günah yolunu şaşıranlardan, apaydin yolu bırakıp da karanlığa gidenlerden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğini unutanlardan, Binaenaleyh yirminci asır felaketle helaketle geldi dediğimiz zaman daha doğrusu o ilk bu asrın içinde insan eşya ve hadiselere öylesine yanlış daldı ki kendi efalini kendi başına, kendi davranışlarını kendi başına gaile yaptım. Bu asır hadiselere zarf olurken eracife zarf oldum, çok kirli şeylere zarf oldum, insanı utandıracak, bu boğacak şeylere zarf oldum. Asır içinde binbir bin binbir denayetlerin işlendiği bu asır haline geldi. Yani aslı biz kirlettik. Yani yirminci asır naziyetinde bir leke taşıyorsan, üç asırdan beri Müslümanlıktan uzaklaşmış, bir cemaatin meydana getirdiği çamuru ve lekeyi taşıyor alnında. Bu cenazeyi kaldırmak, bu kirli meyyiti gazetmek, bunu eski hüviyetine irca etmek veya kendi öz duruluğu içinde ki havaya irca etmek, 20. asrın insanına düşmektedir. Bu kaftağından ağır vazifenin altında iki büklüm insanımızın izine ve kalbine Rabbim derman ihsan eylesin. Bizi büyük işler, büyük hizmetler, büyük meşgaleler karşısında muktedir eylesin. Bu büyük işler ve üst üste felaketler, aziz Müslüman, büyük fedakarlıklar istemektedir. Ben mevzuun amud-i fikarisi olarak, esası özü olarak size intikal ettirmeyi, serlevha olarak arz ettiğim ayet-i kerime ile, işte bu mevzu olarak takdim etmeyi düşünüyorum. Bu kadar felaket ve helaketlerin üstesinden gelebilecek insanın çok fedakar olması lazım. Maddi manevi her şeyi aşmış olması lazım. Maddi manevi çeşitli fedakarlık ister içinde meşbu bulunması lazım. Maddi manevi füyüzat hislerinden vazgeçmesi lazım. Hatta icabında cennete gitmeyi dahi tekmelemesi lazım. Derin bir kulluk şuuru içinde, insanımızın dertlerine hazik bir hekim olarak, şefkatli bir tabip olarak eğilmesi lazım. Bu denli fedakarlık lazım ki beli bükülmüş insanımızın belini doğrultmaya muktedir olalım. Haddi bükülmüş insanımızın itibarını ikbale çevirelim. Ona yeniden eski şerefini, eski onurunu ve gururunu kazandıralım. Kefere ve pecere karşısında ezdiklikten kurtarmış olalım. Zira zaten Allah Celle Celaluhu müminin kefere ve becerenin altında bulunmasına razı değildir. 20. asrın muvakkat sefaletim ve başımıza gelen şenaatiysem muhakkat sözüyle arz ediyorum, büyük davam, bu büyük hizmet ve vazifen bu büyük hizmeti idrak eden insanlardan şuurla beraber feragat ve fedakarlık istemektedir. Bir vapur bütün ihtişamıyla karaya oturmuştur. Bunun yeniden yüzdürülmesim, yeniden bunun yerken açmasın, Yeniden açık denizlere doğru açılmasın. yeniden şehval açıp afak-ı alemde idare etmesi, büyük güç, büyük gayret, büyük kimmet ve büyük fedakarlık istemektedir. Bina yıkılmış enkaz haline gelmiştir. Bunu direklerle kaldırabilecek misiniz? Sağdan soldan vurduğunuz payandalar bunu ikame edebilecek mi? Ne yapacaksanız yapacaksınız, bu binayı ikame edeceksiniz, bileceksiniz ki, enkazı paraları dahi barındırması hale gelen bu bina, yirminci asrın insanı tarafından kaldırılması iktiza etmektedir. Yirminci asrın insanı bu binayı kaldırıp ikame etmezsem, sahabi ruhu ve şuuru içinden bu vazifeye el uzatmaz ve omuz vermezse, daha asırlarca insanımız sefalet çekerse, kıvrım kıvrım kıvranacaktır. Aziz Müslüman, her dava kendi kâmeti kıymetine göre himmet ister, her dava ciddi fedakarlık ister. O davanın istediği fedakarlık, o davanın ihtişamına ve azametine göre olacaktır. 20. asırda büyük bir dava var ortada. Bu dava Allah davası, Allah davasının ikam edilmesi keyfiyetidir. Yeryüzünde sahipsiz kalan Kur'an'a sahip çıkılma davasıdır. Cemaatsiz kalan, ümmetsiz kalan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında toplanma davasıdır. Dava, iştişamı kadar gayret ve himmet istemektedir. Binaenaleyh sizin fedakarlıklarınız normal devirdeki fedakarlık çizgisinde cereyan ederse, sizden beklenen hizmeti vermiş, vermiş sayılmayacaksınız. Siz normal'ın çok üstünden. ancak sahabinin meydana getirdiğim, ancak sahabide görebildiğiniz fedakarlığı ika ettiğiniz zaman, meydana getirdiğiniz zaman, içinde bulunduğunuz asla göre bir hizmet etmiş olacaksınız. Rabbim size ve bana idrak ve basiret ihsan eylesin. Biz her şeyi kaybetmenin yanı başında, içinde bulunduğumuz durumu idrak etmeyi de belki kaybettik. İçinde bulunduğumuz bu ateşini ve ateşten çemberin, Nasıl şenaatler ve denaatlar arz ettiğinden haberimiz yok. Binaenaleyh başlık bunu da anlatmak başlı başına bir mevzudur. Ben mevzuyu dağıtmamak için sadece dikkatinizi sizin fedakarlık noktası üzerinde toplamaya çalışacağım. Batılı tasvire mümkün mertebe yanaşmak istemiyorum. Yanaşmak istemedim. Bundan sonra da yanaşmak istememe kararındayım. Sokaklarımızı alan şenaat ve denaatların tasviriyle huzurunuza gelmede fayda mülahaza etmiyorum. Felaket ortadadır, apaçıktır, şahit istemeyecek kadar beyindir. Yangın saçakları sarmıştır, felaket evimizin içine kadar girmiştir. Hz. Muhammed dünyasında peygambere küfredilmektedir. Allah sayılmamaktadır, mescit tahkir edilmektedir. Kitap anlatılmamakta ve anlaşılmamaktadır. Kur'an sahipsiz dilinden anlaşılmayan, yabancı memleketten tek başına dolaşan, etken bir insan vaziyetinden. Yok mu beni anlamak isteyen bir tercüman? Yok mu Rab'den gelen, name adıyla bize takdim edilen kitabı Kerim'i anlamak isteyen Merdoğlu Mert? Yok mu bir Kadir Şinas? Paçasını sıvasın, Canını dizine taksın ve desin ki Rabbimden bana bir name geldim. Rabbimden gelen bu nameyi anlamaya gayret sarf edeyim. Gazeteleri anlamak için sarf ettiğim gayret kadar. Parti bülkenleri anlamaya sarf ettiğim gayret ka kadar bir gayret sarf edeyim. Her gün televizyonda ve radyoda dinlediğim şeyleri anlamaya sarf ettiğim gayret kadar gayret sarf edeyim. Rabbimden gelen mesajı anlayayım. İşte üç asırdan beri Kur'an'ın feryadı budur. Üç asırdan beri Ramazanlarda, camilerde Kur'an okundu. Hafız Efendilerin ağzından Kur'an-ı Kerim püyür püyür mescitte yükselirken biz onun dalgalanmaları içinde hep bu manayı sezdik. Kur'an bize diyordu ki üç asırdan beri ben halinden, yolundan ve dilinden anlaşılmayan bir şey oldum. Üç asırdan beri ben merak görmedim. Üç asırdan beri ben bana eğilen insana şahit olmadım. Üç asırdan beri beni gırtlaktan aşağıya indiren, sinesine sindiren ve onunla aşk kazanan, geceleri seccadeyi i süsleyen, kalbi imanla dolu insan görmedim. Üç asırdan beri beni okuduğu zaman gözyaşlarıyla seccade-i insana şahit olmadım. Üç asırdan beri siyasi düşünce ve kanaatlarının esir oldukları kadar Rabb'e esir olmuş bir cemaat görmedim. Üç asırdan beri ben camilerde bulundum. Cemaat de camide bulundu ama cemaat bir vadide, ben de bir vadide kaldım. Üç asırdan beri el uzattım. Allah aşkına bana el uzatın dedim, bana sahip çıkın dedim. Fakat daima kollarım mallıkta kaldım ve ben sahipsiz kaldım. Biz Ramazan-ı Şerifler'den namazların akabinde Kur'an-ı Kerim'i okurken, onu hayata hayat kılmadan düsturu hayat etmeden, onunla nurlanmadan, sahabi gibi cilalanmadan, ağzımızdan çıkardığımız Kur'an olarak terdat ettiğimiz müddetcem, o hal diliyle veya Resul-i Ekrem'in sızlanışları içinden bize bu manaları ifade ettim. Rabbim bize insafı ı izan ihsan eylesin. Kur'an-ı Kerim güçlü ve kuvvetli el bekliyor kim? fedakar el bekliyor kim? Resul-ü Ekrem'in perçinlediği o mualla mevkiye çıkaralım. Hayiz bulunduğu mualla hal ve havayı yeniden kendisine iade edelim. Vazife çok ağır ve çok ciddidir. Büyük fedakarlıklar istemektedir. Bu fedakarlıklarda Rabbim dizimize derman, kalbimize iman lütfeylesin Aziz Müslüman. Ben bu türlü hususları bir cemaatin huzuruna getirirken, Bilsem ki o cemaat de bunları dinledikten sonra yani benden işittikleri şey onlara çarpıp da yeniden bana geleceksem, bunları söylemede bir fayda yoktur. Ama ben biliyorum ki muhbir-i sadıkın vadiyle ahir zamanda Turan'a sahip çıkılacak. Ben biliyorum ki camileri aşkın, vecdin, heyecanın ins insanı insanlar dolduracak. Ben biliyorum ki inşallah ileride gecelerimiz, gündüzlerimiz kadar aydın bir cemaat haline geleceğiz. İşte bu ümit ve bu recailem, öyle ciddi bir meselede sizi muhatap olarak ele alıyor ve sizden bir kısım fedakarlıklar, Kur'an namına, Resul-ü Ekrem namına bir kısım fedakarlıklar istiyorum. Eğer bilsem ki Hüsnü kabul görmeyecek, eğer bilsem ki sizin sinelerinizde mahkez bulmayacak, eğer bilsem ki söylenen sözler üç asırdan beri söylenen sözler gibi uçup gidecek, tesirsiz kalacak, Böyle sözleri söylemeden Allah'a sığınırım. Rabbim bana o türlü cemaate hitap etme imkanını vermesin. Ben faydasız konuşacaksam ve bir cemaatin kalbinde sözler mâkes bulmayacaksam 25 seneden beri bu dille günah işledim durdum. Rabbim artık bu dilimi durdursun, benim hayatıma da son versin. Bademe faydasız konuşacaksam Rabbim hayatımı hatime çeksin çünkü faydası yoktur. Sizler için aynı dilekten Aynı duada bulunamam hakkım yoktur. Siz kendi muhasebenizi kendiniz yapın. Derinliğinize göre kendiniz kendinize hüküm verin. Ve Rabbin karşısında durumunuza göre el açın. Dua dua yalvarın. Rabbimizden, Rabbinizden kalbinizin salahını, umumi dünyanızın ıslahını isteyin. Rabbim bizi umumu salaha ulaştırsın, hidayet eylesin. Aziz Müslüman, kısaca arz ettim. Sadece icmaliyle huzurunuza geldim. Felaketin büyüklüğüne ve azametine dikkatinizi rica ettim. Kur'an yeryüzünde sahipsiz ve cemaatsızdır. Böyle bir durumda bir beyin yapıcısı, büyük bir mütefekkir, yeryüzünde Kur'an'ı cemaatsız görürsem cenneti dahi istemem. Orası da bana zindan olur. 25 milyon milletimin imanını selamette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım derken, milletin derdini ve ıstırabını terennüm etmektedir. Senin iç ıstıraplarına, içten yıkılışına tercüman olmaya çalışmaktadır. Binaenaleyh dert budur. Bu derdi omuzundan mızdan atma gayretine gelince bu ciddi fedakarlıklar, ciddi hasbilikler, ciddi feragatlar istemektedir. Ve benim mevzumun esasını teşkil edecek hususta budur. Her devirde kaddimizin büküldüğü olmuştur. Her devirde insanoğlunun kaddinin büküldüğü olmuştur. Çeşitli devirlerde iki büklüm olduğumuza tarih şahit olmuştur. Fakat bir avuç fedakar insan, paçasını sıvamış, canını dişine takmış, karada da vapur yürütülür mü, Hazreti Fatih yürütmüştü bir zaman. Resul ü Ekrem'in ni'mel emir emir-u ham, tebşiratına mazhar olmak için, Paradan halice vapurları indirmiş ama yağıyla mı indirmiştim? Teriyle mi indirmiştim? Zoruyla mı indirmiştim? Canını dişine takmış muhakkak indirmiştim? Ne güzel emirdir o emir ifat fetheden. İşte buna mazhar olmak için tehalük gösteriyordum. Buna mazhar olmak için 21-22 yaşındaki genç serdar, maddi manevi füzat hislerinden fedakarlıkta bulunuyordum. 20. asırda Kur'an'a sahip çıkmasını beklediğimiz delikanlımızın, gencimizin yaşındaydı. Büyük hünkâr, büyük şahsı var, Resul-ü Ekrem'in başını sıvazladım. elini arkasına koyup zahir olduğu Hz. Muhammed Fatih. Aleyhir r vel İş başa düştüğü zaman, muhakkak yapılmasına inanıldığı zaman, insan terini dökecek, sahi ve gayretini dökecek, kendisinden istenen şeyi yapacaktır. Çeşitli devilerde bu türlü fedakarlıklar, kendilerine terettüp eden insanlar tarafından, yerinde ve hakkıyla eda edilmiştir. Ve bugün azametiyle, ihtişamıyla, bizim de omuzumuza eden bir vazife vardır. Elimizi göğsümüze koyup, Rabbimize karşı Ya Rabbi biz söz veriyoruz. Yerde kalan Kur'an'ı kaldırmak için söz veriyoruz. Unutulan Hz. Muhammed'in adını, yeniden nesillerimize duyurmak için söz veriyoruz. Yeniden gönüller rikabillah'a tevcih etmek için söz veriyoruz. Burada icabında her şeyimizi feda edecek, serden de geçecek, candan da geçecek, maldan da geçecek, menalden de geçecek, İcab ederse hatta cennetten de geçecek ve fakat senin muhteşem mübarek adını, mualla adını gönüllere hakim kılmaya çalışacağız. Söz veriyoruz. Her devirde bir avuç insan, bir şirzime kalil bu mevzuda söz vermiş ve yerde olan davayı kaldırmış ve Allah'ın tevfikiyle bayraklaştırmıştır. Günümüze kadar mesele gelmiştir. Fakat günümüzde felaket çok derin, çok buhutlu. Ne derinliği görünmekte ne de eni boyu görülmektedir. Rabbim yardımcımız olsun. İşin en ağırı bize düşmektedir. Ben ne acıdır ki işin ağırlığı bize düşmüş olmasına rağmen, bu kadar ağır olduğunu henüz idrak etmemiş bulunuyoruz. Aziz Müslüman, Kur'an-ı Mucizzül beyan'a sahip çıkma mecburiyetindeyiz. Dini mübini İslam'a sahip çıkma mecburiyetindeyiz. Asırlardan beri sağda solda dolaşan ve kurtuluşumuzu başka kapılarda arayan bizler, Muttasıl kapıların ve pencerelerin yüzümüze kapanmasını müteakip ve bunun neticesinden netice olarak Allah'a dönme mecburiyetindeyiz. Bir kere de Rabbimizin kapısını çalma mecburiyetindeyiz. Kimsenin bize yar, yarı vefadar olmamasına karşılık, yarım diye kendi kapısına giden kimselere, yar vefadar olacak Hazreti Allah'ı, yar vefadar seçme mecburiyetindeyiz. Hiç olmazsa son bir kere Rabbimize teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Bu da ciddi fedakarlıklarla olacaktır. Siz bir büyüğün yanına gittiğiniz zaman, bir büyüğe müracaat ettiğiniz zaman, elinize bir şey alır gidersiniz. Onu hoşnut edecek bir şeyle gidersiniz. Vakıa bu bir edebi ilahidir, bir ahlak ilahidir. Zira Kur'an'ın da bize diyor ki, peygamberle konuşacağınız zaman, Necva'da bulunacağınız zaman evvela bir hediye, bir atiye takdim ediniz. Gelişi güzel ve ulu orta peygamberin huzuruna herkes girmesin. Peygamberin huzuruna girecek bir hediye ile girsin. O peygamber o hediyeleri alıp onlardan şahsen istifade etmiyor. Belki çevresine dağıtıyor. Ama siz be peygamberin huzuruna giderken bir hediye ile gidiniz. Biz Rabbimize dehalet etmeyi düşünürken, Yeniden O'na müracaat etmeyi ve huzuruna çıkmayı düşünürken, eli boş gitmeyeceğiz. Fedakarlıklarımızı, feragatlarımızı dağırcağı koyarak O'nun huzuruna öyle çıkmaya çalışacağız. Bizden evvelkilerin fedakarlıklarıyla Rabbimizin huzuruna çıkmaya çalışacağız. Bu büyük davada dizimize derman vermesi için, büyük fedakarlıklarla huzuruna çıkmaya çalışacağız. Ve bunu da bir sahabi ruh ve şuuru içinden, İdrak ve anlayışı içinde ele alacağız ki Rabbim suyu akibetten bizleri muhafaza buyursun. Endişe ettiğimiz şeyleri başımıza getirmesin. Korktuğumuz şeylere bizi duçar etmesin. Bir nesil bekliyorduk. Senelerden beri bir nesil bekliyorduk. Hasbilikle zuhur edecek bir nesil bekliyorduk. Bir nesil bekliyorduk ki itikatta bir gibi olsun. Allah idrakta ve izanda sahabi gibi olsun. Yine bir nesil bekliyorduk ki ibadeti taatta sahabe ve tabiin gibi olsun. Sabahlara kadar birkaç yüz zekat namaz kılsın. Kur'an-ı Kerim'i bir iki defa tilavet etsin. Onun manasını anlasın. Manasına dalarken, manasında derinleşirken kendinden geçsin. Vecd ve istirak içinde kendinden geçsin. Bir nesil arıyorduk ki bekliyorduk ki, iffetin abidesi olsun. Bir nesil arıyorduk ki iffeti uğruna mücadele etsin. Namus uğruna, uğruna mücadele etsin. Ve yine bir nesil bekliyor ve arıyorduk ki mücadele etsin fakat hasbi olsun. Karşılığında hiçbir şey istemesin. Allah rızası için koşsun. Mükafatın kendisine takdim edildiği yerde de geriye çekilsin. Bir nesil arıyor ve bekliyorduk ki savaşırken safların önünde olsun. Yara alırken ilk yara alanlardan bulunsun. Tan dökerken, ter dökerken, önde savaşsın, önde kavga etsin. Mükafata geldiği zaman da geriye çekilsin. Parlamenterlikler kendisine açıldığı zaman arkada dursun. Riyaseti Cumhuriyet'e davet edildiği zaman gereği yok desin. Başbakanlık vaadiyle karşı karşıya kaldığı zaman, insanıma hizmet, vahis mevzumu mülahazasıyla devreye girsin, ortaya girsin. Bu nesli bekliyordum. Ben gençlikten, onun peygamberi adına onu bekliyorum. Onun peygamberi adına cephelerde, ön saplarda büyük berkan erkan harp gibi savaştığı halde, mükafat almaya gelince bir nefer gibi geride duracak fedakarlığı bekliyorum. Bu ruh ve bu şuurla sahnede arz-ı didar ettiği an, Hazreti Muhammed'in davası yerde kalmayacaktır. Fakat bin ess-süfetele hüflard edeyim, Mesela çoluk çocuğa toy delikanlara, çilesizlere ve ısrapsızlara, zindan görmemiş, hapishane görmemiş, tekme tokat yememiş, Kur'an'ın derinliğini bilememiş, gecelerde Rabb ile baş başa kalmanın neşvesine erememiş, ruhan derinleşmemiş, kalben buğutlaşamamış, toy delikanlara bırakıldığı zamanda da yeni bir felaket bizi bekliyor demektir. Aziz Müslüman. Ümitsizliğe düşmek için hiçbir sebep yoktur. Rabbimiz elli bin defa mailiğin hidamken insanlığı kurtarmış, yeniden yüce tahtlara yükseltmiştir. Devri Risalet ve insanlık bizim içinde bulunduğumuz durumdan bin beter durumlara maruz edim. Ama Hz. Kıratta ve Evsaf'tan fedakar ve hasbi bir cemaat meseleyi omuz verdiğinden dolayı 23 sene gibi kısa bir zamanda o insanlığa muallim olabilecek bir cemaat haline geldim. Medeniyete ve beşeriyete muallim olabilme mevkiini ihraz ettim. Büyük imparatorlukları yıkacak, ile yeksan edecek. Ve onun yerinde yeni saltanatlar ve debdebeler, yeni harslar ve kültürler kuracak muhteşem bir imparatorluk. Hem hilafetin imparatorluğu ve saltanat halinden zuhur edebilecek bir imparatorluk haline geldim. Elli bin defa insanımızın kaddi bükülmüş, ve bin defa Cenab-ı Hak idbârı ihval etmiş. Baş aşağı gidişi yeniden yukarıya doğru dönüş haline getirmiş. Kuyunun dibine yuvarlanıp giderken semalara doğru onu tevcih etmiş ve yükseltmiştir. Günümüzde de keremiyle, lütfu, lütfuyla Rabbim bunları yapacak rahmetinden ümit ediyoruz. Fakat elverir ki insanımız sahibi ruh ve şuuru içinde devreye girsin, bu işe sahip olsun. Meseleyi... İki noktayı nazarda ele alacak, iki mülahaza ile karşınıza çıkacağım. Bunlardan bir tanesi, maddi fedakarlıklarda bulunmak. Dışmaniyetine ait, maddi refahına ait fedakarlıklarda bulunmak. Diğer meseleye gelince, o da dünyanın zevkleri ve hüzuzatı adına, bir kısım şeyleri terk etmek suretiyle, ruhaniyat kazanma, ruhen derinlek, derinleşmek suretinde fedakarlıkta bulunmak. İnsanımız ve neslimiz bu iki noktada hareket ettiği zaman, Allah'ın tevfik ve inayetiyle bizim için muvaffakiyet hazırdır ve burnumuzun dibindedir. Fakat bu iki noktada hata ettiğimiz zaman, daha çok seneler beklememiz mukadderdir. Sabrı tükenmişleri Rabbim bekletmesin. Bize tam istikamet ihsan eylesin. Aziz Müslüman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günümüzde neşir ve intişar bekleyen, hak ve hakikatı kendi devrinde neşretmeye başladığı zaman, uzun çabalamaları ve gayretleri neticesinde, etrafında size evsafını arz ettiğim evsafdan, Fedakar bir cemaat ayın etrafındaki hale gibi toplandım. Fedakar bir cemaat Hazreti Muhammed'e dilbeste olarak emrini amade yanında yerini aldım. Fedakar bir cemaat onun gözünün içine bakıyordum. Ağzından çıkacak her şeyi emir kabul ediyor ve o emri hiç vakit fâvvet etmeden yerine getiriyor, isaf ediyordum. Bu fedakar cemaat tasbi cemaat. Malları ve canları uğruna her şeyi feda etmeye hazır ve amade bulunuyorlar. Onun için rahatlarını, huzurlarını terk ediyor, sıcak yuvalarını terk ediyorlardım. Bir gün kainatın efendisine karşı Ebu Talip oymağında bir boykot ilan edildiği zaman bu boykot sınırlarının dışında bulunan ashab-ı kiram vardım. Boykot sınırlarının dışında, çarşıda pazarda rahat dolaşabiliyorlardı. Evlerinde aileleriyle rahat oturup kalkabiliyorlardı, muhaşerette bulunabiliyorlardı. Çocuklarıyla hüzuzat ve huzur içindeydiler. Fakat Aleyhisselatü Vesselam'ın çektiği ıslabı görünce teker teker bunlar Mekke'nin içindeki huzurlarını terk ediyor, Ebu Talip Oyman'a gidiyorlardı. Bunlardan Osman İbni Maz'un ki Resul-i Ekrem'in çok sevdiği bir insandı. Malen kendisini kardeş edinmiştim. Mekkeli bu Müslüman çok büyük, çok fedakar bir Müslümandım. Velid İbni Muheyre'nin himayesinde bulunuyordum. Her gün Kabe'ye serbest giriyor, ibadetini yapabiliyor. Ailesinin yanına rahat girip çıkabiliyor. Çarşıda, pazarda rahat ticaret yapabiliyor. Fakat bu kendisine çok acı, çok giran geliyordu. Kendi kendine diyordu ki, ben burada böyle rahat yaşayabiliyorum. Evladı ı rahat münasebet ve muhaşerette bulunabiliyorum. Her gün sofralar önüme kalkıp konuyor ve kalkıyorum. Ama Mekke'nin ayrı bir mahallesinde, Ebu Talip oymağında da Abu Ebu Talip'ten, Hazreti Muhammed ve onun sadık akrabaları ve yakınları, onlar binbir ıstırap içinden. Çarşıya, pazara inemiyorlar, alışveriş yapamıyorlar, kimseden kız alamıyorlar ve kimseye kız veremiyorlar. Kimse onların evine gidemiyor, ölümü göz önün almadan kimse o mahallenin içine giremiyor ve yine ölümü göz önüne almadan kimse o mahalleden dışarıya da çıkamıyor. Kimse onlardan sokakta dolaşamıyor. Kimse insanlığın istifade ettiği haklardan onlardan birisi istifade edemiyor. Nasıl olur? Onlar orada ıstırap çeker de ben burada böyle rahat ederim diyorum. Ve sonra Velid İbni Mugayre'ye geliyor diyor kim. Sen beni himaye ettiğini kafirlerin içinde, adamların içinde bütün aleme duyur. Ben senin himayeni reddediyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gideceğim. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hava içinden, nasıl ıstıraplı bir hayat yaşıyor, nasıl sıkıntılara maruz, ben nasıl rahat ederim düşüncesiyle. Rahatını ve rehavetini, rahatını ve huzurunu terk ediyor, Hz. Muhammed'in bulunduğu oymaya gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sen neredesin sana diyeceğim. Kur'an ıstırap çekerken, Hz. Muhammed yapayalnızken, Kur'an dilinden anlaşılmazken, sen neredesin sana diyeceğim son sözümün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu felaket döneminde, boykot döneminde kendi ashabından bir tek fert kaybetmiyor. Ashabı içinde bir tek döneyim bulunduğuna şahit olmuyoruz. Aksine o dönemde saflar daha fazla sıklaşıyor. Hz. Muhammed'in etrafındaki sallallahu aleyhi ve sellem hale daha fazla genişliyor. Halaka daha fazla kuvvet kazanıyor ve hatta kafirler içinde bu halakayı teşkil eden, bu halakanın içinde bulunan, fakat o güne göre kafirlerin içinde bulunan pek çok kimselerin tazik ve zorlamasıyla nihayet boykot kırılıyor, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam o sıkıntı ve ısraptan kurtarılıyor. Allah'ın inayet ve ihsanıyla. Bir yerde mümin, kendi rahatını ve rehavetini terk etmesi gerektiği yerden onu terk etmezse şayet, kendisinden beklenen vazifeyi eda etmiş olmayacaktır. Bir yerde mümin, maddi manevi hüzuzatını ve huzurunu terk etmezsem, terk etmesi gerektiği yerde terk etmezsem, kendinden beklenen vazifeyi eda etmemiş olacaktır. Dikkat buyurun, kafirler bizim elimizden her şeyi alırken, aynı zamanda onları istirdad edebilme gücünü de elimizden aldılar. Dirayet ve kiyasetini de elimizden aldılar. Biz yeniden belimizi doğrultmaya çalışırken, onların sırtımıza yüklediği rahat ve bizi iki büklüm tutuyor. Bize aşıladıkları sıcak döşeklerde yatmalar, günde üç defa yemek yemeler, gece ibadetü taatı terk etmeler, Kur'an-ı Mucizül beyanı anlamayı bir tarafa bırakmalar, sünnet-i seniyeyi yaşamayı bir tarafa bırakmalar. Bize aşılanmış öyle felaketlerdir ki, Dini mübin İslam'a hizmet dediğimiz zaman, bu meseleler ağırlığıyla üzerimize yüklenince biz dini mübin İslam'a hizmetten vazgeçiyoruz. Dini ve dinin ruhunu elimizden alırken, bir gün onu ihya edecek ve ikame edecek gücü de beraber aldın. Bizi laçka bir topluluk haline getirdim. Aşksız, veşsiz, gecesiz ve gündüzsüz bir topluluk haline getirdim. Rabbi ile münasebete geçmeyen bir topluluk haline getirdim. Ben size taaddide bulunmak, tafadide bulunmak istemem. Kalbinizi kırmak, sizin hukukunuza tecavüz etmek istemem. Fakat müsaadenizle sorayım ama ben, bana cevap vermeye kalkmayın. Rabbi ile geçtiği zaman tırtırt istemiyorsam, onun karşısına çıkmanın hesabın endişesini kalbinde taşımıyorsam, tabi ve tabiin anlayışı içinde ayaklarının bağı çözülmüyorsam, İhya etmediği gecelerin ıstırabını ihya ettiği gece vicdanında yaşamıyorsam, boş demektir o cemaat. Ümidinize bir tostu gibi bu sözlerle oturmuş olmayayım. Onu kırmayayım. Sizi daidar etmeyeyim. Acı geldiyse beni bağışlayın Rabbim de beni affetsin. Ama meselenin iş yüzü budur aziz Müslüman. Meseleyi sen ve ben halledeceğiz. Hz. Muhammed'in cemaati meseleyi hallettiysem, Derindi ve buğutluydu. Kendisine göre Allah'la münasebeti çok kavi Nasıl Nasıldı size Osman İbni Mazun'u misal verdim bakın. Yerinde evini, yurdunu, yuvasını terk eden, Velid İbni Muhire'nin himayesini terk eden, Ebu Cehil'in siyanetinden çıkan resul Ekrem'in himayesine giren, iki günde bir defa yemeye razı olacağı bir muhite giren, oğlu evlenecek hale geldiği zaman kız bulamayacağı bir muhite giren, Kızı evlenecek hale geldiği zaman delikanlı bulamayacağı bir muhite giren, canım arzu bir kabak alayım çarşıdan, o kabağı alamayacağı bir muhite giren, o kabağı alma hakkını kaybedeceği bir muhit içine giren, Osman İbni Mazlu'nun yurdunu, yuvasını terk edip Medine'ye hicret etme vazifesi kendisine yüklendiği zaman bunu da yapıvermiştir. Medine'ye hicret vermiştir. Medine'ye hicret ettikten sonra da aynı fedakarlığı devam ettiriyordu. Bir gün resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına şu sözlerin söylendiği geldi. Medine-i Münevvere'nin afakında dolaşan bir şey vardı. Bir grup toplanmış kendi aralarında karar vermişlerdi. Bu karar veren grup arasında Osman İbni Maz'un da vardır radıyallahu anh. Biz bunları Buhari ve Müslüm şehrlerinde görüyoruz. Kendi aralarında karar veriyorlardı. Diyorlar ki, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ve iktida ettik. Kulluk bezmine girdik, Allah'a kul olalım dedik. Ama şu evladı, çoluk çocuk Rabbimize kulluğa mani oluyor. Hanım'a karşı bir kısım haklar var, mani oluyor. Çocuklara bakma hakkı var, mani oluyor. Kendi kendilerine karar verdiler. Bunların içinde şarihler Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin de bulunduğunu söylüyor radıyallahu anh. ...on kadar, yirmi kadar insanın böylesine ciddi bir meselede karar verdikleri mevzu Resul-i vesselam'a intikal ediyor. Diyorlar ki biz bütün gün oruç tutalım, sabaha kadar da namaz kılalım ve aynı zamanda kendimizi de yidiş yapalım, ailelerimizin yanına sokulmayalım. Hanımlarımız bizi meşgul etmesin, şehevi duygularımız bizi meşgul etmesin, kadınlarımız bizi meşgul etmesin. Dolukça tutkahileti başımıza açılmadın. Madem Resul-i Ekrem'e söz verdik. kuran omuz vermeyi söz verdik. Bunu sonuna kadar götürelim. Ne fakir insanlar olarak götürelim. Bu söz Resul-i Ekrem'e. Bu karar Resul-i Ekrem'in tercüvesine intikal ediyor. Allah Resulü çağırıyor bunları. Bize neler telkin ediliyor? Onlara neler deniyor? Dikkat edelim. Onların Müslümanlık adına fazlalıkları tadil ediliyor. Dini İslam ortadadır ve fedakarlık istemektedir. Dini mübini İslam her devirde istediği fedakarlı bizden de istemektedir. Rahatını, rehavetini, şahsi hüzuzatını ve huzurunu terk eden insanların bu dini yükselttiği misalini arz ediyordum. Osman İbni Mazlum arkadaşları hanımlarına sokulmamak, Gündüzleri oruç tutmak ve geceleri sabahlara kadar namaz kılmak için aralarında karar veriyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor ve diyor ki, işittiğime göre siz kendi aranızda böyle bir karar vermişsiniz. Allah'tan en çok korkanınız benim, en çok istika edeniniz benim. Ama ben evleniyorum, ben aynı zamanda oruçla tutuyorum, namazda kılıyorum, gece kıyamda da bulunuyorum. Gündüz başka şeylerle de meşgul oluyorum. Sizin yaptığınız şey sünnetimden yüz çevirmektir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediği cemaat, nandıkları peygamber uğruna her türlü fedakarlığı yapma azmetmiş bir cemaattır. Ve peygamber çağırıyor onlara diyor ki siz fazla fedakarlık yapıyorsunuz. Tadil ediyor onların, ifratlarını önlüyor hayat inkarlarına karşı çıkıyor, tabiat-ı beşeri inkarlarına karşı çıkıyor, cemiyetin gereğini inkarlarına karşı çıkıyor ve tadil ediyor. Bize gelince aziz Müslümanlar, şerif Müslümanlar, bizi arkadan ittirmek lazım Müslüman olmak için veya da önden çektirmek lazım. Hangimizin hayatında böyle derin bir teessür ve vardır? Hangimizin hayatında ibadet-ü bir eksikliğinin ifadesi olarak Günlerde, günlerce yemekten, içmekten, iştahın kaçması vardır. Hangimizin hayatında bir düşünce vardır, hanımımızın yanına sokulmayalım. Dini mübini insan bunu emretmiyor bize. Bize demiyor yurdunuzu, yuvanızı terk edin. Ailelerinizden ayrılın demiyor. Fakat hakikata gönül vermiş insanlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını omuzlamış kimseler. Bu ruh ve şuur içinde bulunacaklar ki bu dava yerde sürünmede kalmaz. Rabbim bu dava yerde süründürmesin. Bizi güçlü ve kuvvetli, samimi ve ihlas eylesin. Davayı yerde sürünmeden halat eylesin. Aynı fedakar insan, Medine-i Münevvere'de de o fedakarlığını devam ettiriyor. Ve bu fedakar omuzda da Müslümanlık bayraklaşıyor. Yedi kıtada Şahbal açıyor. Ve bugüne kadar Müslüman olarak yaşama imkanını buldu şayet, Onların fethettikleri yerlerde bulduk. Onların hakim oldukları yerlerde bulduk. Sahabenin gittiği, geldiği yerlerde yaşıyoruz bugün. Buralara kadar kendi devirlerinde geldiler. Buralara kadar tevhidi getirdiler. Ve buralara kadar hakimiyetlerini ispat ettiler. Gelip gittikleri yerlerde yaşıyoruz. Cenab-ı Hak kendilerinden ebediyen razı olsun. Aziz Müslüman, bizim de rahatımız ve var. Bizim de huzurumuz var kendimize göre, huzur saydığımız şeyler var. Bizim de huzuzatı nefsaniyemiz var. Ama İslam davasını omuzlayan bizler, bunlardan fedakarlıkta bulunduğumuz nispetle Allah'a yaklaşmış olacağız. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmış olacağız. Unutmayın size bir söz arz edeceğim. Allah'a kurbiyetimizin yaklaşmış olmamızın alameti Cenab-ı Hakk'ın davasına sahip çıktığımız nisbettedir. Ve kendi isteklerimizde, arzularımızda da ters düştüğümüz nisbettedir. Ne kadar kendi arzularımızı inkar eder, ne kadar Allah'ın emir ve istekleri içinde fani olursak, o kadar Allah'a yaklaşmış sayılacağız. Rabbim bu kurbiyetle bizleri teşrif ve tebicir buyursun. Aziz eylesin inşallah. Nefsimizi bu istikamette hizmete muvaffak eylesin. Derlevha olarak, Kur'an-ı Kerim'den intihab edip okuduğum ayeti celile-i kerimem. Biz de bu manayı ifade ediyoruz. İnna <gülüyor> Allah eştirâ minel müminîne en ve emvâluhum biennâ lahumul cennetu yufâtidûne fî sabîlillâhi feyetelûne ve yuktelûne va'dan alayhi hakkâ. Fit-Tevrâti ve'l-İncîl ve'l-Kur'ân. Ve men eltâ bi ahdihi min Allâh fettebşirû bi bay'ikum ellezî bây'atum bih. Teqallâhu'l-'azîm. Allah ﷻ Jel İnna Allah ve Kendilerine cennet vermek rızasını vermek karşılığında mallarını ve canlarını onlardan satın aldım. Bir cemaatten malını ve canını satın aldım. Onlara dünyavi ve uhrevi cennetler verdi, lutfeyla din. Dünyavi hakimiyetler ve istikametler verdim. Dünyavi muvaffakiyetler ve ihsanlarda bulundu. Ve aynı zamanda ukrevi cennetlerle de Allah Celle Celaluhu onları serpirat sürdü. Yükatilune fî sebilillah Allah yolunda mukatele ederler. Ve ve yukselun ölürlüm ve öldürürler. Vâden aleyhi hakkan fî tevrâti ve incîli vel kur'an. Bu mallarını ve canlarını Allah davası uğrunda feda eden insanlara Allah'ın vadidir. Ve bu vaat Kur'an'da da geçmektedir, Tevrat'ta da geçmektedir, İncil'de de geçmektedir. Siz Allah'ın size vaat ettiği şeyi vereceğiyle beşaret içinde olun. Allah'ın müjdesi sizi olsun. Allah'ın size vaat ettiği şeyi verdiği sözü eğer tutuyorsanız, Allah'ın sizden istediği şeyi yerine getiriyorsanız, Allah da vaadini yerine getirecektir. Bu beşaret sizin için olsun. Rabbim bu beşaretle bizleri terfiraz eylesin. Aziz Müslüman, malını mecanını Allah yolunda vereceksin. Ve bunun karşılığında dünyevi ve ukravi cennetlerde serpiraz ve şeref yap olacaksın. Dünyada mesut ve faydar olacak zilletten kurtulacaksın. Ahirette de başkalarına ahuvah edip ellerini dizlerine vurduğu o hengamede sen bahtiyar olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında halakalar teşkil edeceksin. Eğer halkanı burada yapmışsan, eğer kendini burada tanıtmışsan, eğer burada Hazreti Muhammed'e dehalet etmişsan, eğer onun safları arasında yerini almışsan, ümitli ol bu da sana beşaret olsun. Orada Resul-i Ekrem seni yüzüstü bırakmayacak ve terk etmeyecek. Sahabisine beşaret verdiği bir zamanda şöyle buyurur: Ben havzumun başından, şu kadar bardağı şu kadar kâtesi olan havzumun başından, kendi elimle ümmetime su vereceğim. Kevser'den içileceğim dediği zaman, sahabi teacüp içinde sorar Ya Resulallah kendi ümmetini nasıl tanıyacaksınız? Buyurur ki sizin herhangi birinizin atları olsam, bazıların alnı beyaz olsa, bazıları zor olsa, bazıların ayaklarında tekisi olsa, beyazı olsa, nasıl kendi atlarını tanırsınız? Ben de benim ümmetimi öyle tanırım buyurur. Ben ümmetimi alınlarındaki secde emaretimle tanırım. Ben ümmetimi abdest usullarının parmaklarından ve beyazlığından tanırım. Hurrem muhaccelin olarak ümmetimi tanırım ve ümmetime sahip çıkarım. Bunun manası şudur. Bir cemaat dünyada iken Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkacak. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öbür alemde onu terk etmeyecektir. Emin olun buna. Fakat burada saplarınızı sıklaştırın. Hazreti Muhammed'in etrafında yerinizi alın. Ona kendinizi tanıtırabilecek hususlarla müracaat edin. O neyiniz sizi tanıyacak? Hangi derinliklerle size sahip çıkacak? Neyinizle size aşina olacak? Onlarla çok parmak olmaya çalışın. Rabbim sizi onlarla parlatsın. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tanıyacağı hüviyete irica buyursun inşallah. Teala. Bu da rahatımızın, nefsimiz adına, hislerimiz adına bir kısım fedakarlıklarda bulunmayan, ve rahatımızı terk etmeye eder. tabi radıyallahu anh'ın kendisinden fedakarlık istendiği an, lokmayı ağzına götüreceği hengamede ise şayet, hemen ağzındaki lokmayı atıyor ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü davetine icabet ediyor. Yumuşak döşekler üzerinde oturduğu zamandan, bağlarında açan çiçekler kendisine sebessüm ettiği hengamdan, Burcu burcu kokuların ortalığı sardığı zamanda, kendilerinden büyük fedakarlıklar istendiği an tereddüt etmeden koşuyorlardı. Deliler gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına koşuyorlardı. Ve bunlardan bir tanesini yine bu fedakarlık tabloları içinde size arz edeyim. Ashab-ı Kiram'dan Hanzele İbni Amir vardır. Aynı zamanda münafıklardan Abdullah İbn Übey İbni Selun'un kızıyla da evlenmişti. O münafıkın kızına da Müslümanlığı öğretmiştim. Daha delikanlık dönemiydim. Medineyi i Münevvere'de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış. Medir'i görmemiş bilememiştir, o topluluk içinde görmüyor, vaadına rastlamıyoruz. Ama bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud'a gideceği haberini duymuştur. resul Ekrem cepheye giderken münadilerini Medine'nin içine tanıyor. Ve herkes gezdiği her yerden, Cihat var, harp var diye bağırıyorlardı. Herkes mahal üzerinde olursa olsun hemen o hali terk ediyor Resul-i Ekrem Vesselam'ın yanında yerini alıyordu. İşte bir gün böyle münadiler seslenirken o da ailesiyle bağışlayın zifaf olmuştu. Resul-i Ekrem'in münadisinin sesini duydum. Gusretime imkanını bulamadım. Hemen arkadan yetişeyim diye Resul-i Ekrem arkadan yetiştim. Meğer gidilen yer Uhud var. Meğer sark bir yokuşmuş. Meğer gidenlerin pek çoğu geriye dönmeyecekmiş. Hani Anadolu insanı için söylenen bir söz, söz vardır. Burası yemendir, gülü çemendir. Giden gelmiyor acep nedendir, acep nedendir? Uhud'da sahabe-i kiram radiyallahu için öyle olmuştu. Giden gelmiyordu acep nedendir? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı korumak içindir. Handele yalı ıltılmış Uhud saflarına saldır, saldır. Önüne gelene saldırıyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyor. Karşısında cihan pesendane mücadele veriyor, savaşıyor. Ve bir aralık İslam çatlaklık bahis mevzu olunca da o da göğsünü geriyor, sensiperane mücadele esnasında kolunu kanadını kaybediyor ve şehit düşüyor. Onun savaşından ve şehadetinden, ruhu da iştirak etmesinden, etmesinden kimsenin haberi yoktur. Bir aralık Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Vud'un sinesindeki o kutlu mutlu çukurun içindem. Mübarek kanını silerken, dişinin kırılan dişinin ısrabını çekerken, yaralarının acısını vicdanında duyarken ve el kaldırıp bu esnada dahi Rabbisine dua dua yalvarırken <gülüyor> Ey Rabbim benim cemaatimi hidayet eyle bunlar beni bilmiyorlar. Başımı kırdılar, dişimi yardılar. Başımı yarıp dişimi kırdıklarından ötürü bunlara aza ve cefa etmem. Bunlara bela ve musibet göndermem. Bilmiyorlar bizceler bunu yapmayacakları mahalinden. Allahu ehdi kavmi fe innahum la ya'lamun aw la ya'rifun diyordum. İşte tam o esnada. Adeta trans haline girmiş gibim. Gözlerini meçhul bir ufka ufkadikte Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle söylüyordu. Ben kimni ara? İnni ara en el Hamzalatan. beyne sema'i vel ard. Ve anda Hamzale'yi görüyorum. Sema ile arz arasında yıkanıyor. Bir tenaşır koymuşlar onu göst diyorlar. Görüyorum ben buyurdu. Ve sahabi diyor ki hemen koştuk. Onu şehitler arasında bulduk. Bu Allah'ın bir mutluğu. Saçına sakalına baktığımız zamandan hakikaten kovalarla su dökülmüş gibi bir hal vardı. Kanları içinde Uğud'un sinesinde yatan hanzele Sema ile arz arasında melekler tarafından bir teneşir de yıkanmıştım. Resul-i bir soru verin ailesine. Neydi bu hal acaba? Niçin benim şehidimi melekler yıkadılar? Ailesine gitti sordular. Dedi ki kadıncağız. Zipak olmuştu o gece. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Uhud'a Uhud'a münadisinin sesini duyunca yerinden fırladım. Efendi yıkan abdestler yıkanma vakti mi dedi bana? Resul-i Ekrem cepheye giderken yıkanma vakti mi dedi? Su iktiza etmiştim. Uhud'da savaşırken su iktiza etmiştim. Ruhunu Allah'a teslim ederken sema dile geldim. Melekler kovalarla indiler başınam. Ben Allah Resulü'nün davetine icabet ettim. Allah seni kendi huzuruna yıkanmamış olarak almayacaktır. Seni göklerden nerede yıkayacak tertemiz olarak huzuruna alacaktır. Fedakarlık yapıyordu Hanzele İbn Amir. Davete icabet edildiği zaman koşuyordum. Allah'ın malını ve canını dünya vüklevi cennet karşısında satın almasına icabet ediyordum. Maddi manevi huzuzat huzurunu terk ediyordum. Ve Rabbim de onu yerde bırakmıyordum. Kanıyla leketiyle bırakmıyordum. Manevi çiliyle bırakmıyordum. Meleklerin eliyle yıkıyordum. Allame-i mağrib yazın şifayi şerifindeki beyanına göre Resul Ekrem bir başka defam. Bu tabloyu yine kendi cemaatine anlatırken şöyledir. Aradan birkaç yıl geçti bu defadan Sadibni Muad şehit oldum. Sen kan kaybede de şehit oldum. Resul-i Ekrem yatağında yatıyordum. O büyük insan ise mescitte çadırın içinde yarasından kan kaybediyordum. Birden Resul-i Ekrem yatağından fırladım. Ashab-ı kiram sordu ya Allah nereye gidiyorsun? Cibril bana geldi şöyle dedim. Ümmetinden bir zatın vefatı ile arş titredi itizaza geldim. Ve sahabe diyor ki Resûl-ü Ekrem koşuyordu. Öyle koşuyorduk ki lidalarımızı sırtımızda tutamıyorduk. Bir aralık birisi dedi ki et eb senâ ya Resûlallah! Canımızı yaktın, bizi yordun ya Allah. Duyurdular ki korkuyorum, bizden evvel yetişip pandele yıkadıkları gibi... bunu da yıkarlar da onu yıkama şerefinden bizi mahrum ederler. ...onun için koşuyorum, diyor. Anzeleyi melekler yıkadığı gibi... ...Tadibli Muad'ı da yıkarlar diye korkuyorum. Müslüman! İsterine, isterine hakim ol! Heyecanlarına hakim ol! Allah diye yüzü yerde bırakmasın. Allah onunla heyecan duyan, kendisini duymakla heyecanla dolan gönülleri mahrum etmesin. Rabbim sevdiği sahabi anlatılırken, onlara ait tablolar karşısında heyecan duyan cemaatin heyecanını heder etmesin, heba etmesin. Aziz Müslüman, sen sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlatan. Ciğerini dağlasan Allah senin ahvalini soracaktır. Sen Allah için koştan yüzünü yere sürsen, Allah seni yüzü yerde bırakmayacaktır. Sen onun yolunda soca toprağı boyansan, kirlensen, hatta su iktiza etmiş olarak huzuruna çıksan, Allah seni maddi manevi lekelerinle bırakmayacak, melekler gibi tertemiz edecek, kurgu huzuruna alacaktır. Rabbinin faziletiyle, senden istenen şeyleri anlatıyordum. Ve bu girizgahla onun için bu noktalara girdim. Belki hissiyatına girdim, belki mevzu karıştırdım. Belki anlatmam gerekli olan şeyleri bulandırdım. Rabbim beni de asfetsin, bağışlasın. Beşerin belli bir döneminden, zamanın çok şerefli cereyan ettiği bir zamandan, insanlığın şerefli bir topluluğu, dini mübini İslam'a böyle Zahir oluyor böyle arka çıkıyordum. Böylesine omuz veriyordum. Vallahi Allah onları yerde bırakmıyor. Göklere yükseltiyor. Aziz kılıyordum. Yerdeki yüzleri Allah aziz kılıyordum. Sizler de Allah davasına gönül verdiğiniz zaman. Rahatınızı terk edip zahmete katlandığınız zaman. Allah uğrunda Allah davası uğrunda bir kısım meşakkatlere göğüs geldiğiniz zaman. Rabbim 20. asırda. Yeniden Hazreti Muhammed nam gülü açtıracak, yeniden onun kokusunu neşredecek, yeniden o kokuya susamış olan insanları doyuracak ve vicdanlarımız itinana ulaştıracaktır. Aynı fedakarlık ruhu ve şuuru içinden siz de yol alacaksınız, sizden istenilenleri yerine getireceksiniz, Rabbim sizi daha aziz ve faydar edecektir. Ben mevzunun ve mevizenin bidayetinde dedim ki eğer sizlerin arz edeceğim şeylere hüsnü kabul göstermeyeceğinizi bilsem, söyleyeceğim bu sözlerden vazgeçerim ve bunları söylemenin de manası yoktur. Bu sözleri bana söyletilen hadiseler, tablolar vardır. Ben bildiğim yeri arz ederim ancak bilemediğim yerlerde semer altında nice bir heyranlar vardır ki Allah bilir onu. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Berra ibn Marur'u göstererek Allah kulları arasında öyleleri vardır ki, yemin etsem, Allah'ım vallahi ellerimi indirmeyeceğim semalar yıkılmazsam, Allah semaları yıkar, onun elini indirtmez. Ne semalar altında ne cekü heylanlar vardır ki bilemiyoruz. Ama ben bildiğimi arz edeceğim. Bu bildiklerimi arz etmem, bana, size şunu ifade etsin. Rabbim yeniden bizi diriltmeyi murat buyuruyor eşiyat ilahi bizi dil istikametinde cereyan ediyor artık bugün. Akşam küçük bir topluluk içinde harcettim. Bir devre nur saçan, bir devirde kendinden beklenen fedakar ve ruhunda yaşayan Hazreti Ebu Bekir, çıkan topluluğu o maddi manevi desteklerken Resul-i Ekrem'in karşısına şöyle çıkmıştım. Ya Ömer sen Allah'la Resulullah'a ne verdin? Ey Allah'ın inşanı yüce bittim servetimi işçiye böldüm, yarısını evladı yarıma bıraktım, gidip de dönmem olabilir, yarısını da Allah'a verdim. Hazreti Ebubekir beli de bir tarafta sessiz tamidin faali içindem, olup biten şeyleri seyrediyordum. Resûl-ü Ekrem bu başlık dikkat sordu. Ya Ebu Bekir sen ne verdin Allah ve Resûlullah'a, cenneti almam ve dünyayı cennet yapma istikametinde ...balın ve canın adına sen ne verdin dediği zaman... ...o mahzun ve mükedder insan... ...o mütevazi ve yüzü yerde insan... ...boynu bükük bu ruh Resulü karşısına çıktım... ...ruhum sana feda olsun... ...ey sultanlar sultanı... ...benim gibi ceza sultanlara ne verebilirim ...evde ne buldum takilimin arasına koydum... ...Allah'ı Resuluna getirdim... ...çoluk çocuğuna bir şey bırakmadım mı... ...çoluk çocuğumu Allah'a bıraktım diyordum... Bu devri, risalet, fenayede cereyan eden bir insan, insandır. Devri, risalet, fenayede cereyan eden bir hadiseydir. Bir de bu topluluğun fakirine bakın. O topluluk içinde bir fakir görüyoruz. Fakir ipi omuzunda pazarlarda dolaşıyor. Kazandığı şey şayetli liraysa yetmiş beş kuruşunu getirip Resul'e ekleme veriyor. Ya Resulallah diyor, bu zenginler servetleriyle koşuyorlar. Ne eyleyelim, Rabbim bize mal vermemiş, servet vermemiş. Şu kuruşları da kabul buyurun. Biz de onlarla, onların arasında yerimizi alalım diyor. Münafıklar bunu görüyor. Yel-Müzûnel Mutlavi'yün Kur'an-ı Kerim diyor. Onlar nafile Allah yolunda böyle Allah yoluna baş koymuştu. Lemze diyorlar da, riyakarlık yapıyor diyorlar her ve kennem. de böyle yapıyordu. Aradan on dört asır geçtim. Resul-i onlara size müjdeler olsun demiştim. Bir de elini uzaklara doğru sallamış. Biz attırmazca sonra gelenlere müjdeler olsun demiştim. Biz bu müjdeler olsun sesinim bize söyleniyor gibi kulaklarımızda duyuyoruz. Zira boyunduruk aynen o devirde olduğu gibi bu devirde de yere kondum. O devirde olduğu gibi bu devirde de Allah unutuldu. O devirde olduğu gibi bu devirde de sema ve semadan gelen emirler unutuldu. Binaenaleyh ümmetin ahirine de müjdeler olsun derken biz onun kendinesimize benim gibi günahkarların hissesi olmasa bilem. Benden sonra gelecek neslin hissesi çok büyüktür kanadındayız. Ve yeniden biz bütün doğulup biten şeyler arasından Rabbimizin bize teveccühünü duyuyor ve müsaade ediyor gibiyiz. Ve tatlarımızın arasında bizi istikamete çağıran ve davet eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kokusunu duyuyor gibiyiz. Muhammed'ilik zuhur ettiği nispetle aramızda bulunur. Gönüllü yuvalarımız onun için hazır olduğu nispetle aramızda bulunur. Davranışlarımız onu hoşnut ettiği nisbetle aramızda bulunur. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı aramızda hissediyor gibi bir hava duyuyoruz. Rabbim Celle Celaluhu Hazretlerim bizi Muhammediliği içimizde iyi etmek suretiyle aziz ve faydar Ayağımıza gelen hizmetler de ayağımıza kadar gelen hizmetlerden bizi basiretli ve idraklı eylesin. Sahabi topluluğumuz arasında zuhur ediyor ki Binlerce beşaretli müjdeler olsun. Din, dini beda gariban ve Yahudi, Kemal beda, Fatuvalil Gurbağam. Din garip olarak başladım. Sahip sizlerin. Kendilerine sahip çıkan olmayan bir devirde bir avuç cemaat omuzunda bayraklaştırdım. Ahir zamanda yine onu. böylesine garip kimseler, Zayıf kimseler Süper devletlere karşı. Bir avuç insan omuzlayacak, yüklenecek ve yükseltecek, mahalle mevkiye oturtacak, Allah'ın tevfik ve inayetiyle kendinden beklenen vazifeyi eda etmiş olacaktır. Rabbim sizi herkesle beraber aziz ve faydar eylesin. Bu manhalanın namüsait olmasından ötürü, çığızkanca bağırmalarından dolayı beni muhafaza etmeyiniz. Ne kadar kürtüye çıkarken Rabbimle münasebete geçerim, ...hepsim bana beni konuşturma derim. Ama bilemiyorum Murat Kudevendikar'ın dediği gibi... ...işlediğim günahlar mıdır, nedir? Ben alabildiğine çırıslan, alabildiğine hırçın, alabildiğine kırıcı... ...alabildiğine dökücü bir havaya sevk eder. Cemaati kırar geçiririm, elimde değil bu. Rabbim bundan ötürü beni affetsin. Bundan çok endişe ediyor ve korkuyorum. Rabbimin emirlerine ona ait şeyleri cemaatin kalbinde sevimsiz hale getiririm. Endişesini taşıyorum. Ve bu kürsüye çıkarken ayaklarım tir, tir Ve çıktıktan sonra da yine böyle başlarıp göz çıkardığımı görüncem. iniyorum kürsüye bir daha çıkmayayım. Şu olası yere diyorum kendi kendime. Kendine diyorum, Allah Allah kürsüdür Hazreti Muhammed'in kürsüsüdür. Kendine diyorum bunu. Ama bir daha çıkıyorum, zorlanıyorum, çıkıyorum. Rabbim beni rahf-ı mağfiret eylesin. Sizin içinizde beni de bağışlayın. İllahi Teala'l-Fatiha.